İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak hatta mükemmel müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 72 sıra numaralı programını dinliyorsunuz. Halbuki bu programın yayınlanmasına daha 3 hafta var. Banttan kaydetmek. Daha doğrusu bizim kaydettiğimiz ve banttan yayınlanan bir programla daha karşı karşıyayız. Yine böyle yapılmış bir banttan Program için Banttan konusunda uzun uzun konuşmuştuk Lütfen blogdan bakın <gülüyor> Beni burada yormayın <gülüyor> Direkt gidip oradan geyiğe maruz kalabilirsiniz Bugünkü konumuz Piknik olarak belirlenmiş Yani böyle kısa boylu Hafif şişman Saçları dökülen insan tipi evet, 80'ler argosunda öyle piknik tip insan diye bir şey vardı evet. Bu piknik boy Tüplere Yapılan bir göndermeydi Yeni nesil ne kadar bilir Bilmiyorum ama eskiden piknik tüp diye bir şey vardı. Bir de e, pekmen vardı değil mi? Evlerimizde de tüp vardı zaten. Tabii hala bir süre evde tüp var. Kombili olmayan Be veya dolgazlı olmayan evde. benim evimde e, çeşitli laboratuvar tüpleri var. Halbuki onlara artık evde oldukları için ev tüpü denmesi lazım. Ya da sadece sadece tüp denmesi lazım. Aslında e, merak ediyorum neden laboratuvar tüplerine laboratuvar tüpü deniyor da diğer tüplere sadece tüp deniyor? Güzel soru. Diş macunu tüp de mesela diş macunu tüpü diyoruz. Yok ona diş macun diyoruz diye tüp bile demiyoruz. <gülüyor> Tüpte çok o krem var. Bir de kış macunu vardır, bir de padişah macunu vardır. Kış macunu diye bir şey bilmiyorum. Yok zaten. Pencere evet, macunu. Şu anda var. uydurdum ama olsa iyi olurdu. Ama padişah macunu. Ne şey diyecekti kış macunu? Yani, kışın sürünüyorsun hiç üşümüyorsun falan öyle bir şey yani. Ha bir nevi yalıtıcı, yalıtkan. Evet. Vücutsal yalıtım malzemesi tüpü. Peki, bugün size piknikten bahsedeceğiz. Ee, Bakmayın tüpten bahsettiğimize. Ve piknikle ilgili şarkılar çalacağız. Bunlardan birincisi de e, benim en sevdiğim e, klasik rock gruplarından e, Grand Funk Railroad'dan gelecek. Hatta, gelmiş geçmiş en büyük gruplardan biridir zaten. Bu da Grand Funk Railroad'un gelmiş geçmiş en iyi albümüdür çalacağımız. Daha önce sayısız gereği yaptığımız. Evet, ona da bloktan bakın. Çünkü ben blogdan. sinirleniyorum. Yok, bende para şeklinde şeyi vardı da evet, bilmem evet, ne. Evet, Bu sefer sinirlendirmeyeceğim seni. Hatta hakkında ödüllü sorularımız vesairelerimiz vardı. Deminden beri blok blok diyorsun. Oldu olacak. Bir de adresini verelim. muzik nokta ayrilirtumblrcomdan bütün müzik iki ayrilir arşivine de erişebiliyorsunuz. Olur da bize bir şeyler yazmak isterseniz muzik2ayrilir@gmail.com diye bir de e-mail adresimiz var. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Şimdi e, Grand Funk Railroad'un 2000, 2000, 1971 yılında çıkarttığı Apple Pluribus Funk albümünde mükemmel bir şarkı vardır Save the Land diye. E, şimdi onu, onu Onu <gülüyor> çalmıyoruz. Çünkü onu birkaç defa çaldık. E, hemen onun arkasından gelen No Lies isimli şarkı tesadüfe bakın güzellik açısından da hemen onun arkasından gelir. E, o zaman hemen çalalım pek. O zaman Grand Funk Railroad Hemen. no lies. Hemen Funk Railroad'dan No Lies dinledik, A Pluribus Funk albümünden. Evet, piknik konusunda da hakikaten acayip bilgiler içeren bu parça beni aydınlattı. Evet. Şimdi, şimdi geleceğimiz parça ki benim getirdiğim parça, dolayısıyla çok önemli, ee, çok ilginç bir teşekkür ederim. Ee, en sevdiğim caz e, standartlarından ilk ona giren sway parçası. Çok standart bir parça. Evet, standarttır ama e, Burada e, mükemmel bir kadın tarafından seslendiriliyor Orası doğru Hakikaten Şarkıcı değil üstelik Değil e, Jennifer Connelly'den bahsediyoruz Dark City e, filminde e, bir barda işte bu parçayı Gayet nefis bir şekilde yorumluyor Yorumu da nefis kendisi de nefis Güzel de sahne bu arada Yani or, o şey kulüp ortamı ağır, tabii tabii. Sigara dumanı Harika. Loş, Yaşlı zenci caz müzisyenleri evet. Evet. Benim e, hayatta bir fantazim var Yaşlı zenci, caz müzisyenleriyle Hayır sigara... ee, Jennifer Connelly e, Kalkıyor Türkiye'ye geliyor Ve benim kapımda yatıyor Diyor ki Tanju ben <gülüyor> sensiz yapamam İşte evlenmek istiyorum Da şöyudur budur falan yani hadsiz fantazi duydum bu kadar. <gülüyor> Niye kardeşim? Badem fantazi böyle olsun. Ha Geldi tanıştınız o yetmedi bir de kapılarda yatıyor. Kapılarda yatıyor tabii. Aynen. Aynen. Bir, bir de Fante... fantezi konusu açılmışken e, son zamanlarda e, yazılı basında televizyonda her yerde fantastik kelimesinin fantezi diye telaffuz edildiğini ve yazıldığını görüyorum. Ve kınıyorum çünkü o fantezi değildir. E, Türk Dil Kurumu'nun çıkarmış olduğu e, sözlüklere bilmem nelere e, daha çok sözlüklere tabii bilmem nelere bakmayın. ...bakarsanız onun fantazi olduğunu göreceksiniz. Yani arada A var. A var. Fantezi nedir? Fantezi diye bir şey yoktur. Vardır can. Ventilatörlerle ilgili yüksek lisans tezi yazarsınız mesela. Ama fantezi denir. Evet, evet. Ama bu biraz önce benim kullandığım anlamda değil. Jennifer Connell ile ilgili diğer fantezilerimi de sanıyorum... ...Rütük'ten dolayı anlatamayacağım. Peki... Hazır banttanken aslında anlatırdım Belki onlar yayınlamadan keserlerdi. Evet. Rutik deyince YouTube gibi bir şey olmadı mı? ya Olmadı evet. Ol Olmaz. Tamam peki. <gülüyor> Jennifer Connelly's Way. Bu arada Dark City çok güzel filmdir. Yeri Abi. gelmişken onu da söyleyeyim. <gülüyor> with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a I'm mm the -hmm. Radyoculukta yine adımızı altın harflere yaptıracak. Hep birlikte bir e, toplu tecrübe yaşayacağız. Dinleyiciler ve biz hep birlikte gözlerimizi kapatıyoruz. Gözümüzün önüne Jennifer kanalı geliyor. Kulağımızda sway çalmaya devam ederken Jennifer kanalı senin kapıda yatıyor. Yok. Şimdi başka bir fantezi geldi. O bar ortamı... <gülüyor> Ben böyle oturuyorum, sigara Kapıda içiyorum. Kapıda yatıyorsun, ee, fedailer ağzını burnunu kırmışlar Jennifer. Hayır canım niye öyle bir şey olsun. <gülüyor> e, Jennifer, e, artık tabii artık Jennifer diyorum o da diyor bana. Jenny. E, o sonra. <gülüyor> Peki. Orada da sigara içiyoruz ama o başka bir sigara türü. Fantezilerinde bile kademe kademe yakınlaşıyorsunuz. Ya üç fanteziyi aynı anda yaşıyorum, e, paralel kurgu. E Tarkovski şimdi... Şey. Nasıl soğuttum ama Vallahi içim bir şey oldu böyle zımpara yalamış kadar oldum yani. Evet. E, ne diyordum ben? Jennifer Connelly şarkısını söylüyor. Ben böyle oturuyorum. Whiskey içip uzaklara bakıyorum falan. Hop gelip yanıma oturuyor. Bu da bayağı arsız. Ee? Ondan sonra e, işte diyor sizi daha önce buralarda görmedim falan. Ben diyorum bırak Dark City'i evinin kadınına ol. Hı. Alıyorum götürüyorum. Nasıl? Muhteşem bir Yine de çıkıştı fedailer Yalan söylüyorsun diyorum o zaman Fedailer yine de çıkışta ağzınızı burnunuzu dağıtıyor diye tahmin ediyorum ben diye canım, O da benim fantezimiz O zaman sen onu git başka bir e, Efendim programda e, Veya ne bileyim Evinde kendi kendine <gülüyor> Veya e, gerekirse hiç Tamam Şimdi efendim e, Yıllardan 2000 Hatta 2000 senesinin başı e, Ben üniversitenin son senesindeyim ...diploma projesi denen illetle uğraşıyorum. Diploma yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiniz... ...dibine geldiniz o anlamda değil mi? Diploması Aynen. yani. Aynen öyle. Loma neyse. Ee, evde oturmuşum bilgisayarın başında... ...haldır haldır proje çiziyorum. O zamanlar da internet bizim için nispeten yeni bir şey. Bu IRC, ICQ falan filan gibi şeyler var. Hatta ICQ var. Ee, arkadaşlarımızla yazışıyoruz... ...dosya gönderiyoruz birbirimize vesaire. Bir gün böyle proje çizerken... Ee, çok sevgili dostum Zeynep Güngör bana bir şarkı gönderdi Tam o sıralar çıkmış yeni bir albüm O zamana kadar adını bile duymamıştım Halbuki bu son albümleri ee, Morphin grubunun The Night albümü Ben hala duymadım böyle bir grup Morphin... Yani şimdi söylüyorsun yine duymuyorum yani o derece Sen duydun değil mi? Bak teknik masadan hemen kınandın diye baktı sana. Bu evlilik kınası hayır, ha, kına hayır, gecesi tabii. o şekilde. Evlilik kınası nedir Allah? <gülüyor> yani kına, ne bileyim tamam. hızlı söylemek kına, istedim. Kına ben anlardım da yani. Neyse ee, o zamanlar tabii internetten bir dosya göndermek de öyle kolay bir şey değil Böyle küçük 3 megaciklik dosya için 5 saat bekliyorsun o da tam gelir mi gelmez mi belli değil. Ee, sevgili dostum Zeynep'e buradan selamlar olsun. Bu çalacağım MP3 dosyası bana o zaman gönderdiği dosya hala daha bir son 10 saniyesi yoktur. Ee, birazdan rica edeceğim sonunu fade out geçebilir miyiz lütfen diye. Ee, Morfinin son albümü çünkü basçıları ve aynı zamanda solistleri olan e, Mark Beyefendi bu albümden hemen sonra hayatını kaybetti. Bravo. Maalesef sadece 5 albüm verebildiler. Ee, benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir dinleyicilerimizle de artık paylaşayım. Haydi bakalım. Morfin The Night albümünden aynı ismi taşıyan, taşıyan eser. eser. Eser The Night. <gülüyor> Girl lost in the woods. You're a folk tale, the unexplainable. You're a bedtime story, the one that keeps the curtains closed. Jumps. I hope you're waiting for me across your carpet the stars. I'm The one that keeps the curtains closed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 Fernando Night dinledik. Şimdi evet. bak her şeyi birbirine bağlayacağım. Bu 2000 senesiydi. Bir önceki yaz 1999 yazında biz sınıf arkadaşları olarak pikniğe gitmiştik. Burgazada ya Zeynep de vardı. Aa bunu ben bile yetişemedim. İşte bu şarkı bana Zeynep gönderdi. Konumuz piknik. 99 2000 falan hepsini. Anlamıyorum. Burgazada piknikti güzel. Hayır anlamıyorum yani. <gülüyor> Peki. Anlayamıyorum değil. Güzel bir piknikti. Neyse bu bayıcı şarkıdan sonra e, nefis bir parçaya geçiyoruz. Balık yemiştik. Ha, peki buyurun <gülüyor> detayları alayım. Yok tamam canım belli ki dinlemek istemiyorsun. Yok istemez miyim? Tamam ee, tamam sen getirdiğin harika şarkını anlat. Şimdi efendim Black Sabbath tarihinde e, belki de altın dönem diyebileceğimiz Ozy Osbourne'un çıkıp yerine Ronnie James Dio'nun girdiği bir dönem vardır. E, o dönemde de kaydedilmiş e, nefis bir canlı albüm vardır. Live Evil. Yes. E, oradan e, Children of the Sea diye e, mükemmel bir Black Sabbath parçasını çalmak isterim, izin verirseniz. Estağfıla, estağfıla. Ne demek? Çalalım gitsin. Tamam, o zaman buyurunuz. Buyurunuz.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 Black like Sabbath'tan Ronnie James Dio solistliğinde. Rahmetli. rahmetli Buradan saygılarımızı sunalım. Children of the Sea dinledik. 1982 tarihli Live Evil albümünden. Şimdi izin verirseniz ben e, bir piknik Gerçekten anımı daha... Gerçekten iznime tabi mi bu? Hayır. <gülüyor> Kibar bir insan olduğum için. Buyurun. E, bu Burgazada pikniklerimizden bir tane daha var. Bizim bu başka bir ekiple. Daha karışık ve kalabalık bir ekip. Eee hep birlikte toplandık gittik yanımızda işte etler içkiler Allah Allah. Şunlar, bunlar her şey var ilginç ee, Burgaz adının böyle bakir bir yerine gittik hafif deniz kenarı bir sen mimarsın çabuk bize taşlardan bir ocak yap dediler <gülüyor> e, o zamanlar Gaz'a gelip heyo diye yapıyordum şimdi fakat beraber doğaşın arkadaşların olmuş. da oldukça ilginç tipler olmalı evet Neyse efendim ben yaptım ocağı. içine kömürler doldurduk. Üzerinin ızgarası her şey var. Gel gelelim. Herkes yeşil acı. Bir Allah'ın kulu sigara içmiyor. Kimse de ateş yok. Burgazada da yanımızda etler, içkiler. Kömür dolu taştan yapılmış harika bir <gülüyor> ocak. Ve Ama yakamıyoruz. De. Neyse biz iki arkadaş yürümeye başladık. Elbet yakınlarda birini buluruz diye. Bir balıkçı amcaya denk geldik. Amca... Sigarasını içerek denize doğru bakıyor. Böyle filmlerde göreceğin cinsten. Saçma sapan bir tablo. İşte ateş istediğimizi anlattık. İşte bir anda anlamsız bir muhabbet açıldı. Piknik, hayat şu durumudur konuşmaya başlayınca. Size yazdığım bir şiiri okuyayım mı? diye sordu. balık camca Biz de dedi tabii böyle bir şey hayır denmez. Tabii buyurun dedik. Yine böyle ufka bakarak kodos kodos kodos Annemi öptü odos dedi. En azından yani buna yakın bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Nefismiş ben anladım. Bu kadardı şiir. Biz e, korkudan ilk önce bir, bir adım geri çekildik. <gülüyor> Peter Sellers'ın The Party'de yaptığı gibi. Böyle uzattığı çakmağı alıp koşarak piknik alanımıza geri döndük. Ama bak o, o denli e, derin bir şiirmiş ki hala aklında ve... E, tabii 15 yıl falan oluyor ya. neredeyse unutamıyorum. Rüyalarımı bile girdi olur. Bence piknikten daha fazla bahsetmeyelim. Yeter bu kadar. Evet yani e, konumuzla ilgili en uzun konuştuğumuz programlardan biri oldu bu. Doğru. Şimdi madem program dedin bak... E, ...bizim programın Fahri kardeşi kim? Hugh Laurie. Öyle mi? Jennifer Connelly değil miydi? Jennifer Connelly programla ilgili her şey olabilir ama ne olur Fahri kardeşimiz olmasın yani. Doğru. Doğru. E, Fahri kapıda yatıcısı olabilir. Mesela. O, sen sende Ahmet, ben şimdi <gülüyor> söyleyecek bir şey bulamadım artık. Peki, bundan aylar önce Hugh Laurie'yi 'Sırf Down by the River' isimli filmde iki çeşit müzik vardır, iyi müzik, kötü müzik dediği için bizim programımızın farklı kardeşi ilan etmiştik. O zamandan beri belli aralıklarla Hugh Laurie'nin tek albümü olan 'Let Them Talk'tan bazı şarkılar çalıyoruz. Sanırım bu bu işi beşinci yapışımız olacak. 'Police Dog Blues' diye. Benim çok sevdiğim bir eski usul... Blues bu mu bu? Blues. Güzel. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Peki. Police Dog Blues, Hugh Laurie. All my life I've been a traveling man All my life I've been a traveling man standing alone doing the best i can i hold my trunk down to tennessee i hold my trunk down to tennessee it's hard to tell about a man like me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 Pull his dog and he's spoiling for a fine.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 Nefis tabi. Hugh Laurie'dan Police Dog Blues dinledik. 2011'de çıkan Let Them Talk albümünden. Bu arada geçenlerde Hugh Laurie'nin bazı canlı performanslarını seyrettim YouTube'dan. Oldukça başarılı. Albümde çünkü çok özenilmiş, fazlasıyla düzenlenmiş. Her şarkıda başka başka enstrümanların olduğu bir şey var, kurgu var. Sahnede ne oluyor acaba dedim. Canavar gibi. Adam biliyor işi yani. Hiçbir şey söylemeyeceksem ben böyle kaldım biraz orada. Ya bir şeyler söylemek istiyorum da senin söylediklerinle çok alakalı değil. Sen de onları söyle. Peki söylüyorum o zaman. Mezopotamya, kavun, erik. Demişken o zaman Alice Cooper'a geçelim. <gülüyor> Nasıl bağladım bana değil mi? Olağanüstü oldu gerçekten. Şimdi Alice Cooper benim ee, hayatta aldığım ilk plak. Alice Cooper bir insan Yani ben ilk aldığımda plak idi Daha sonra bir insan olduğunu öğrendim oy oy. Ee, evet. Ve Bütün ilk onlarımın Birinci albümü O aldığım plak ama neyse ki Bu çalacağım parça o albümden değil O albüm neydi diye soracak olursanız From the Inside albümü Ne diyorsun Allah aşkına sen Çok Ben biraz anlaşılmazımdır <gülüyor> Fark ettim ee, neyse o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, Alice Cooper... E... Seviyorsun galiba. Ben onu anladım. Evet. ilk onunun ilk birinde yer alır. Çok güzel. Ee, bu e, birazcık daha geçiş dönemine denk gelen. Yani bir, birkaç dönemi var ama e, bu ikinci fazı diyeceğimiz dönemden Lace and Whisky diye e, konulu bir e, <gülüyor> Tabii her şarkının konusu var ama Tabii. bu albüm e, Ona bir şey deniyordu da onu bulduramadım Konsept Konsept Konsept evet. albüm diyorlar Konsept albüm Muhtemelen, muhtemelen <gülüyor> İngilizce söyledim çok güzel e, Muhtemelen e, Alice Cooper'a gidip Konsept albüm dersen ağzına vuruyordur bir tane ama e, Şimdi albümün konsepti çok ilginç yalnız e, Dedektiflik romanları yazan Bir yazar Vay e, Alice Cooper e, Albüm kapağı da öyle kendi yazdığı bir kitap Dantelli ee, şey, giyiyor. bir kadeh viski orada içilmiş sigaralar, daktilo falan ve e, albümde de o kitaptan sanki chapterlar varmış gibi. Chapter deyince bu bölümler siz Türkler nasıl diyorsunuz bilemedim işte e, oradan da Working up a, up a Sweat adlı parçayı çalmak isterim ben sizlere eğer izin olursa tamam. gidiyorum ben. Görüşmek üzere <gülüyor> o zaman Ellis Cooper Working Up A Sweat <gülüyor> Kupurdan Working Up a Sweat dinledik. 1977'de çıkarttığı Lace and Whiskey, Dantel ve Whiskey. Evet. Demin kitabın say adı. Kitabın adı. Albümün kapağında ha. olan kitabın adı. Anladım. Güzelmiş. Erz böyle saçları kısa kesilmiş kitabın üzerinde de kendi resmi var, hani yazarın resmi olarak saçları kısa kesilmiş ceket, kravat falan bir insan olarak duruyor. Ki kendisi pek kravat takmaz tahmin <gülüyor> edildiği gibi. Evet. Peki o zaman son şarkımıza geldik farkında mısın? Ee, çok hızlı geldik çok yani normalde bir son şarkımıza hiç gelemeyiz. Evet nadiren başımıza gelen şeylerden bir tanesi. Hatta gelsek de yarısını çalamıyor oluruz. JJ J. ile kapatacağız bugün kalbi. JJ J. E, çok nefis bir seçim çünkü kendisi gitarcıların gitarcısıdır İtihacıların hocasıdır. Herkesin en bayıldığı Eric Clapton şarkılarının kimsenin, kimsenin bilmediği sahibidir Evet kendisi. Ee, ben bu şarkıyı birine armağan etmek istiyorum. Buyurun. Kuzenin Burçin. Çünkü... Uygun e, bence. C.J. Kale'nin bu albümünü ben yüzsüzce Kuzenin Burçin'den çaldım. O zaman ona armağan etmen çok anlamsız olur. Almış olduğum bir şey geri veriyor oluyorsun. Halbuki... albüm el... armağan etmiyorum canım. Ha. Şarkıyı çalıyor olmamız olgusunu. Olgu, uzam de, olarak. Uzam, uzam olarak armağan tamam. ediyorum. El uzamı. El uzamı. 1996'da çıkan Gitar Man albümü. Nefis albüm. Muhteşem bir albüm. Daha önce buradan bir şarkı çalmıştık hatırlarsan. Days Go By diye. Ee, Cigara üzerine bir şarkıydı. Evet. çaldığımız. Sanırım bu gitar çalan bir insan üzerine. Evet. Bu herkesin imrendiği bir gitarcı üzerine. Çok da güzel bir kapağı vardır. Ee, gitar teknik çizimlerinden. Yani blueprintlerinden. Tanışan oh. mavi üzerine. Beyaz. Güzel bir kapaktır. Çok severim. Peki o zaman? Bu şarkıyla veda edeceğiz. Hazır mısın veda etmeye? Daha hazır değilim. Doldurmamız gereken vakit var. Ben zaten senden bir takım piknik anıları bekliyordum ama. Ben inanır mısın hiç pikniğe gitmedim. Ben yani, piknik sevmem. Çünkü programdan önce gözümü kararttım galiba programda kodos kodosu anlatacağım diye. <gülüyor> ben onu anlattıktan sonra yani anlatmaktan çekilebileceğin hiçbir piknik anın olamaz. Çünkü. Hayır gerçekten ben piknik sevmem. Ben piknik anımı da birine armağan etmek istiyorum mümkün mü? Mümkün tabii, mümkün olmayan... O olağanüstü şiiri birlikte dinlediğim ve 15 yıl önce e, psikolojisi en az benim kadar bozulmuş olan sevgili dostum Mehmet Ozman'a armağan edin. E, Mehmet Ozman'la bir yere gittiyseniz başınıza bu tür olayların gelmesi doğaldır bence. Evet, bir e, saçmalık mıknatısıdır çünkü kendisi. Evet, o zaman... Sen gerçekten hiç pikniğe gitmedin mi? Pikniğe gitmedim, piknik çok saçma bir şey. Yemek yemek istiyorsan gider bir yerde yersin. Ya da işte yeşillik bir yere gider, dolaşırsın. İkisini bir araya getirmenin ne anlamı var? Şimdi Yerde yeşil... böyle çömeliyorsun bilmem ne, bir sürü yiyecekleri. Çömelmek zorunda değilsin canım. Gayet oturulabilir piknik yerleri de var. Ya tamam da niye ne gerek var? Doğa insanı acıktırır gibi bir anne yorumu yapacağım ama. Yani ormana dolaşmaya gittik, acıkıyoruz. Ha karnımız acıktı diye dediğimizde ortada kalmayalım diye yanımızda binlerce şey taşıyoruz. Binlerce şey olmasına gerek yok Daha basit minimal pikniklerde yapabilirsin Sandviç Sen de vur deyince <gülüyor> Çubuk Ne bileyim sucuk ekmek Ve işte yanında ne içmek istiyorsan Tamam yani herkesin bir şeyi sevmeme hakkı varsa Ben de piknik sevmiyorum kardeşim Mümkün değil Söz konusu olamaz diye <gülüyor> Gitmedim diyorum Hava ısınır ısınmaz pikniğe gidiyoruz Allah Allah parçaya geçiyoruz Evet cckel <gülüyor> <gülüyor> Ben burada açığa bir pikniği organize ederim Hazır açık radyo taşınıyorken hep beraber pikniğe gidelim. E, CCK yolda. da sen yapacaksın. Gitar ben e, albümünden e, Gitar ben adlı parçayı dinleyerek veda ediyoruz. Ben Tago. Bu, bu fikrim muhteşem bir fikir. Yalnız kabul et. Tamam tamam gideriz gideriz parça girsin. E, i̇yi tamam. Müzik iki ayrılığın 72 sıra numaralı ve piknik konulu. Bak ne konuluymuş? <gülüyor> Teknik konulu programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konuyla karşınızda olacağız. Ben Güray Özkay. Ben hoşça Hoşçakalın. Bye. It's only Tell me what your secret is Tell me please Can you put my mind at ease When you're standing in the spotlight With all the girls around I was wondering how you do it How you make that sound guitar man Tell me what your secret is Please, can you put my mind at ease? Your fingers move so swiftly across those silver strings, That look so nice and easy. How you make it sing, guitar man? Tell me what your secret is. Tell me please, can you put my mind? In a guitar jam.